Evet Açık Radyo burası ve Açık Dergi programını dinliyorsunuz. İlk yarım saatimizin sonunda Perform İstanbul'u konuşacağımızı duyurmuştuk ve şimdi telefon hattımızın ucunda Perform İstanbul'un kurucusu Simke Burhanoğlu var. Ee, hoş geldiniz yayınımıza öncelikle. Hoş bulduk. Ve bir yıl oldu Perform İstanbul kurulalı... ...Uluslararası Performans platformundan bahsediyoruz. Evet, ince yaşlara diyelim ayrıca bu mesleyle. Evet. Teşekkürler, yani böyle yeni yeni bir yılına geçiyoruz, evet. Evet. evet. evet, ve zor da bir iş oluyor aslında. Belki buradan başlamak lazım... ...çünkü performans sanatının bu haliyle Türkiye'ye gelmiş ilk halinden bahsediyoruz. Yani bir çatı altında toplandı. Siz de bunu vurguluyorsunuz özellikle. İlk kez Türkiye'de olmuş ailesinden, halinden nasıl geçti bu bir yıl sizler için? Kolay bir yerden yani, soralım. Yani, evet. Öncelikle hani ilk kez'i vurguluyoruz Çünkü bunun artması için. Yani bu yüzyılda bu tarihte hani benim gibi tek tüfek birinin taşın altına elini koyması komik bir durum. Hani Bunu böyle e, özünerek söylediğimiz bir durum değil tabii ki. Hmm. E, onun dışında evet. Bir çatı altında toplanma e, bir ilk. E, çünkü performans maçlarının sahip çıkılmaya ihtiyaçları vardı. Sanıyorum ki onların yaptığı iş e, manevi sanat adı altında geçtiği için e, kolay kolay e, elle tutulur e, ve sakılabilecek bir duruma dönüşemediği için e, sahip çıkılmıyorlardı. E, ama neden bu fikri yani neden performans sanatı diye sorarsanız biraz e, daha çok insanlara iyi geleceğine inandım. Ee, insanları gerçek bir deneyimin içine sokmak istediğim için e, ortaya e, çıkardığım bir fikir ya da buluştuğum bir sanat disiplini diyeyim. <gülüyor> e, çünkü şu anda her şey çok sanal, her şey çok hızlı ve insanlar e, neredeyse telefonlarında yaşıyorlar. E, konsantrasyonları çok az. O yüzden biraz onları yavaşlatmak sanallar karşı gerçekliğe çekmek e, üzere e, kurduğumuz bir platform. Biraz insanların hayatlarına değinelim, değiştirelim, deneyim yaşatalım. Aynı zamanda da sanatçılar işlerini rahatça tergileyebilsinler. Onlara mekan bulalım, kaynak bulalım ve performans sanatını daha görünür hale getirelim. Derdindeyiz. Evet, peki... Kaynak sorusuna da geçeriz ama belki tüm bunları yani az evvel e, hızlıca geçtiğiniz önemli birkaç art var. Son iki iş tabii. üzerinden belki açabiliriz. Alan İstanbul ve Ziberman'la ortak işler var. Bir kere e, Perform İstanbul'un bir mekanı e, var mı? İzlenimimiz aslında İstanbul'un farklı e, güncel sanat e, mekanlarında işlere destek attığı yönündeydi. Bununla beraber tabii ki işlerin kavramsal e, çerçevesini oluştururken de bir dahli var diye düşünüyoruz. Nasıl bir formatta ilerliyor sanatçılar? Mekanlarla mı buluşturuyor? Nasıl taktikleriniz var? E şöyle performansın bir mekanı yok. Biraz bu mekansızlığı da savunuyoruz açıkçası. Hı hı. Çünkü her performans kendi mekanıyla, o mekan enerjisiyle var oluyor. Bazen sadece mekanın özelliğini performansları üretebiliyoruz. Hı hı. Dolayısıyla bu noktada işbirlikçiliğimiz, yani bize destek veren mekanlar, galeriler, müzeler. E, kamusal alanlar bizim için çok çok önemli. E, yani bir de uluslararası diyoruz. E, dolayısıyla hani İstanbul ama bu İstanbul'da doğduğu için hı hı. E, o yüzden de biraz mekansız. Yani yarın azı gün Londra'da e, bir işbirliğimiz var. Belki Berlin'e gideceğiz. Ta Avustralya'dan bir residency programına çağrıldık. Yani bu böyle hareket etsin ve dünyasında sadece Türk değil, uluslararası amaçlar barındırsın. Evet şimdilik İstanbul'u sanatçılar ağırlıklı gibi gözüküyor değil mi? Yanılmıyoruz. Doğal olarak ben şu anda İstanbul'da aktif olduğum için <gülüyor> ve bunu yeni etnik doğduğu ya İstanbul olduğu için evet şu anda İstanbul'daki sanatçılarla çalışıyoruz. Peki çok yakın zamanla iki işten bahsedelim. Az de mekanların <gülüyor> ismini almıştım. Özellikle aslında deneyimi baştan düşünmek ve tefekkür gibi kavramlara zikrettiğiniz için belki sırasıyla alan İstanbul ve Ziberman'daki son işleri anlatmanızı istesek sizler hem böylece biz kent akibinde zaten anmıştık ve duyurusuna yardımcı hı hı. olmaya çalışmıştık ama dinleyiciler için de rica ederiz. E, belki daha bir e, somutlama adımı e, olur diye düşünüyorum. Buyurun. Ee, şöyle, e, Alan İstanbul e, Leman Sevda Darıcıoğlu'yla yaptığımız bir performansı. Evet. Zehirlenmiş Prenses'ten mi bahsediyoruz? Evet, zehirlenmiş Prenses. Hı -hı. E, Alan İstanbul'dan yüce teşekkür etmek istiyorum buradan. Çünkü 10 günlük bir süreyi performansa ayırmak çok önemli. Hani bir bu kadar uzun e, bir süreyi tatlımında performansa ayırması. E, Leman e, bu performansta ...tarlabaşındaki zehirlenmiş prensesin kalıntılarını aradı. E, bu tarlabaşı e, artık bir dönüşüme geziyor, kentsel dönüşüme. E, dolayısıyla bir kimlik değiştiriyor. Ee, ama Leman da e, burada bir kuyur e, kültürünü e, hani yok olan bir, evet. ya da yok edilmek isteyen kuyur kültürünü devam ettirmek ya da onu ortaya çıkarmak için e, prensesin e, ve zehirlenmiş olarak adlandırılan tarlabaşının e, prensese ait olan eşyalarını, e, sesleri, etraftaki dokuları toplayıp galeriye getirdi ve onu tekrar orada var etti. Evet. Ee, ve ilginç bir süreçti çünkü her gün yeni bir şeyler getirdi. Onlarla yeni e, yolculuklara çıkıldı ve aynı zamanda bir aktif yerleştirme oluştu. Çünkü e, dediğim gibi o ses kayıtları e, etrafta kulaklıklarla dinlenebildi ya da videolar e, duvara yansıtıldı. Bir günlük tuttu. E, işte bir Tek ayakkabı, şemsiye, mont, e, hortum bunlarla yine başka şekilde yerleştirmeler yaptı. Yani insanların da her gün takip edebileceği bir hikayeye dönüştü. Evet. E, bugün biten, evet. E, şimdi daha sonlandırdığımız evet. sonsuz tarla. E, değil mi diğer sorunuz o. Evet mi? aynen öyle sonsuz tarla. E, bugün yeni bittiği için biraz tabii onun etkisindeyim şu an hala. Biraz aktarırsanız e, çok seviniriz. Yani tabii bizim için çok e, yoğun ve duygulu bir süreç oldu. Çünkü bir kere 48 saat çok uzun bir süre. Yine bilmiyorum ama Türkiye'de daha önce böyle bir performansla rastlamadım. Yani e, aralıksız bahsediyorum bu arada. Yani aralıksız 48 saatten. <gülüyor> Galeride iki gün boyunca, iki gece boyunca yatıp kalkmaktan bahsediyorum. Ee, Dolayısıyla hani bizim için böyle bit, bitmeyen bir süreçte işte. eve geliyorum, gidiyorum ve devam ediyor. Hı hı. Ee, neyse bugün Saatayal'in bitirdik performansı. Orada da Ata Doğruel uzun süreli performans biraz dayanıklık üzerine çalışıyor. Hı hı. Ee, aslında performans sanatçısı diyorum ama performansı tamamen kendine iyi gelsin diye e, keşfeden bir e, çocuk. Ee, örneğin koçun kütüphanesinde Bir sene yaşamak zorunda kalıyor Öyle performans yaptığını anlıyor ee, Ve sonra e, Böyle 9 günlük aç, açlık 13 günlük sessizlik gibi Kendi kendine performanslar yapıyor Ama sonra ilk performans İstanbul Buluyor ki biz ona şimdi Daha çok sesini duyulması için yardımcı oluyoruz Ya da daha iyi deneyimlere çıkması için Ortam hazırlıyoruz diyeyim evet. Burada da gözünü ve kulaklarını kapadığı İki duyusunu e, yok etmeye çalışıp diğer duyularına konsantre olup biraz e, zihninin karanlığında kaybolmayı hedeflediği bir işti. <gülüyor> Ama e, seyircilerin e, katılımcı rolü oynadığı, ataya dokunabildikleri, bir şeyler koklatabildikleri bir süreçti. E, orada da çok komik fele oluştu. İşte ben bu yüzden... Bizim ya en başta insanlara iyi gelmesi için, onlara evet. dokunabilmek için yapıyorum diye. İstimi hmm. de ee, işte çiçek getiren oldu. Yani Hı. şimdi bakıyorlar ancak hani koku var, dokunma var. Hemen onunla bir iletişim kurmaya çalışıyoruz. İşte çiçek getiren, arkasından sarılan, masaj yapan. Ee, mesela bir gün bir sabah uyandığında eline kağıt vermişler. Oraya D Doran yazmış. Hemen bir kız gidip marketten D Doran alıp getirmiş falan. Böyle hoş, bugünlerde umut verici hareketler oluyor. <gülüyor> evet. Peki aslında bir yani platformuza baktığımız zaman pek çok sanatçının olduğunu görüyoruz. Ve son bir yılda hakikaten bu performans meselesinde de en azından görünürlüğü arttı. Nasıl kesişti yollarınız bu sanatçılarla? Yani her biri de sanatçı gibi değil en azından CV'lerine ya da özgeçmişlerine baktığım zaman. Yani evet mutlaka ilgileniyorlar ama işte doğru elden bahsettiğimizde hukuk fakültesini bitiremiyor. Medya görsel sanatlar fakültesinde devam ediyor hayatında filan. Ee, nasıl kesişti bu yollar siz mi buldunuz onları İstanbul içinde? Şimdi ilk, ilk sanatçı Ekim Bernaş ona da hakikaten minnettarım çünkü hani bu fikri ateşleyen e, kişi... Ee, hani ilk sanatçısı olmayı kabul eden sanatçı. Hı hı. Ee, ama o, o onun dışındakiler yani sonuçta tanınmayan isimler olduğu için çoğu hı hı. genelde onlar beni bulmak durumunda kalıyorlar. Yani çünkü amacımız burada zaten tanınmış sanatçıya gitmek değil, hani tanınmayan ve sesini duyurmak isteyen genç sanatçılar ulaşabilmek çoğunlukla onlar yani platform buluyorlar hı hı. Ee, ve şaşırıyorlardı yani böyle bir şey var mı nasıl var nasıl işliyor gibi diğer sorunuza gelince de yani bu işi konusu hı hı. bu performans şu anda ülkemizde ve yani dünyada da çok az yerde eğitimi var ve neredeyse yok da diyebiliriz çünkü bu tamamen egzersizlere ve bu yolda sürekli çalışmayla oluşacak bir tecrübe diyeyim. Hı hı. Ee, ve hiçbir zamanda so yani bence sonu yok. Yani Marina Abramovic bile şu anda 70 yaşına gelmiş. Hala Brezilya'ya gidip yeni yollar keşfedip acı ve korkuyu yok etmenin peşinden gidiyor gibi. Hı hı. Ee, dolayısıyla e, bu bir e, hayat boyu e, eğitim. E, o konuda da ben Tınatçı'nın CV'lerine çok bakmıyorum. Çünkü işte yine örnek vereyim Atada, yani bir sürü iyi iş yapmış olabilirdi. Ama bu 48 saati önüme koyduğunda ben ona inanmasam, onun gözlerinde o enerjiyi, tutkuyu görmesem nasıl bileceğim bu 48 saat tamamlayabileceğimi? Çünkü hepsi yeni bir serüven. Yani hiç prova yapmadığımız için evet. ben bir şöyle bir terim kullanıyoruz. Yani her şey hazır olmak. O her şey hazır olmak üzere sürekli çalışmak. Biraz olay bununla alakalı ve yani bana geçen enerjiyle biraz ben ee yani daha didaktif ve akademik bakmaktansa zaten hayat fazlasıyla öyle daha bu işte duygusal bir ilişki kuruyorum. Evet peki bir soru daha biraz da belki... E Özel olur mu bilmiyorum ama belki de tam yeridir. Ee, bir platform diyorsunuz Perform İstanbul'a. Ee, hakikaten de öyle. Peki bir sanatçı olmayı kabul etmesi ne demek bir sanatçının bu platform için? Yani onlarla bir sanatçı sözleşmesi mi yapıyorsunuz? Çünkü galeriler böyle çalışırlar örneğin. Ee, Perform İstanbul'u... İdeal koşullarda evet. Evet ya, ideal koşu, koşullar <gülüyor> hakikaten. Ee, Perform İstanbul'da da mı böyle olur bu işler ya da bir platform gibi midir hakikaten? çalışma prensibi bizim, bizim hani galerilere çok yakın bir duruşumuz yok aslında evet. Ee, şöyle evet sözleşmeli çalıştığımız sanatçılar var. yani Platon sanatçıları sözleşmeyle ee, neden bu sözleşme hani onları böyle e, kontrolün elimizle alalım işte bizim sanatçımız olsun gibi değil Ama her zaman bağımsızlar Hı -hı. ancak sözleşme şu yüzden e, benim için önemli hem takvimlerini kontrol edebilmek adına hem de yani referanslarını da yine kontrol edebilmek ama. Çünkü hani bir önceki bir sonuç projesi onun yapacağı işe çok etkiliyor. Hı hı. Onun dışında proje bazı çalıştığı sanatçılar da var. Yani böyle illa şey zorunda değil. Perform, yani platformun altına girmek zorunda gibi. Hı. Çünkü mesela örnek veriyorum İtalyan bir sanatçı İstanbul'a bir projesi için geliyor bir aylığına. Bizle işbirliği yapabiliyor. Ee, yani siz de görürsünüz hani Berlin'den gelen Alman sanatçı oluyor. Yine performans İstanbul'u buluyor. Hemen beraber bir şeyler yapıyoruz gibi. Hı -hı. Ee, dolayısıyla hani hep sözleşme değil ama nasıl çalışıyoruz konusu ee, böyle hani detaya gireyim mi bilmiyorum ama gelenlerden farklı duruş olarak e, söylemek istediğim onların kendi e, rakamları yani emeğin karşılığı olan o fiil dediğimiz Hı -hı. Ee, yani ne diyeyim bütçe bütçeleri kendilerine ait. Ben hani performans İstanbullar komisyonu çalışmıyorum onlarla. Piramidin tepesinde her zaman sanatçıyı tutuyoruz. Yani çünkü bu performanın en önemli amaçlarından bir tanesi de bu sanatı satılabilir hale getirmek. Yani satılabilir tutmak için de söyleyeyim bir değere dönüştürebilmek. Evet. Ee, ama e, sonrasındaki ortaya çıkan dokumentasyon tarafı fotoğraf ve videoyu değil potansiyel ve videonun satıp satılmayacağını bilmiyoruz. Ama o anda sanatçı bir efor harcıyor. Yani o deneyimin, o anın ee, bir değere dönüşmesi, satılabilmesiyle ilgileniyoruz. O yüzden de e, o sanatçıların, o performans sergiledikleri e, sergilediklerinin karşılığını almaları için çabalayan bir platform diyeyim. İşte prodüksiyon, operasyon tamamen perform İstanbul'da oluyor. <gülüyor> e, yani onlara yük olan o tarafları perform İstanbul yani Üçleniyor. sahipleniyor diyeyim, Hı -hı. evet. Ya çünkü şey çok soğuk. Tahmin edersiniz yani bunlar, ya bu sanatçı bedenleriyle iş yaptıkları için o anda orada olmak zorundalar. bize yani işte toprağım yeterli mi, işte ışık doğru asıldım ya yani ona enerjisi yok çünkü hani sergiyi kurup evine gidip yatmıyor. Evet. ya da süreçte de çok ciddi bir yardıma ihtiyacı var. İşte atanın mesela 48 saat, 48 saat yanında birini kalması gerekiyor ve gözünü ayırmadan atasıya bakması gerekiyor mesela. Hı hı. Hani bunun gibi. Kualaştırıcı evet, roller evet. yani evet. Evet, evet. Aynen. Peki sonuna doğru yaklaşıyoruz. Söyleşimizin açık radyodasınız evet. bu arada ve açık dergi programında Perform İstanbul'un kurucusu, performans sanatları araştırmacısı Simge oldu konuğumuz. ayı yoğun gibi gözüküyor Perform İstanbul açısından. Daha ilk haftadan döngü isimli performansı sanat oryumunda izlemek mümkün olacak. Ardından az evvel işaret ettiğiniz gibi bir Londra tabi caizse evet. operasyonu olacak ve sonrasında 31 Mart'tan 2 Nisan'a kadar sürecek. Yeniden bak performans programı söz konusu Perem Müzesi'nde. Ee, çok e, Biz takibinde olacağız zaten ama bu performanslarla ilgili paylaşmak istediğiniz bir not varsa söyleşinin sonunda onları da rica ederim sizden. Ee, yok sadece bir tanesi atlandı artık program o kadar yoğun ki tabi. E, bu Şubat ayında e, 25 Şubat'ta Ayrton'da Hı. Aslı Aslı M.K. yani Aslı Binç Mustafa Yurttaş'ın beton isimli bir performansı olacak hı hı. saat dörtte Nogaleriye cici miktarlı bir beton getireceğiz bakalım o da böyle değişik bir deneyim olacak evet. yani detaylara gireyim mi bilmiyorum çok ciddi projeler var çünkü ama bir peraya değineyim isterseniz olur tabii yani peram Müzesi bizim için çok önemli oldu. Çünkü müzede iş yapmak artık dediğim gibi bu performans sanatının biraz varlığını e, kanıtlamak gibi. Ya da performans İstanbul'un da artık hani başarısının daha görünür hale geldiğini gösteren bir adım olacak bizim için. E, yani biz önümüzü açacağı için de çok heyecanız. Ayrıca Pera Müzesi'nin de e, performansa yer vermesi, bunun sahiplenmesi de Bence yani sanat e, camiası alanında da çok çok önemli bir e, hareket olacak diye düşünüyorum. Evet. Orada da şöyle bir şey yapıyoruz. Var olan koleksiyonlarını tekrardan canlandırmak üzere ve bir bir, bir, bir bakış açısı getirmek üzere. E, onların biliyorsunuz e, Osmanlı e, koleksiyonu var, elçiler. Ee, ...Anadolu ağırlıklar... E, ...ölçüleri var ve kahve molası ...işte Çin'li koleksiyonum var... ...onlara e, yeniden... ...bakacağız diyeyim. Evet, peki biz de takibinde evet. olacağız zaten... ...Simge Burhanoğlu, evet. çok teşekkür ediyoruz. Çok sağ olun ve katkınız için. Daha ben de çok, çok teşekkür ediyorum. Böyle bir konuya yer verdiğiniz için de ayrıca teşekkürler. Evet. Çok ufak bir düzeltme yapabilir miyim? Ben performans sanatları araştırmak istediniz. Ya bu çok karıştırılan bir şey. Yani hazır değinmişken buna Hı -hı. bir e, dipnot olsun. Hı -hı. Bizim Türkçemizde sana, yani performans sanatı ve sanatları e, birbirine yakın iki sözcük. Bu yüzden de biz çok <gülüyor> acı çekiyoruz. Çünkü sanatları yani performans sanatı tamamen sahne sanatları. Performans sanatı da zaten sizin bildiğiniz üstünde hani üstünde e, Evet, gerçek olduğu taraf. Evet. O yüzden hani, biz biraz zaman yüz ama Çok yavaş yavaş Sanıyorum her şey açığa kavuşacak. İnsanları evet. deneyimlemeye davet ediyoruz. Öyle söyleyeyim. Peki çok teşekkür ediyoruz. Performans çok sanatı aslında bir süredir faaliyetteydi. Belki biraz dağınık bir faaliyetteydi. Umarız Perform İstanbul hem kendi faaliyetlerinde hem de sonrasında ilham olacağı farklı modellerle bir katkıda sunabilir. Performans sanatının biraz daha toparlı bir e, hale gelmesi e, hı hı. konusunda diye temennimizi belirtelim. Söyleşinin sonunda e, kolaylıklar diliyoruz. Görüşmek üzere. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek Açık üzere. Açık, Açık dergi. dergi Evet Perform İstanbul'dan Simge Burhanoğlu konuğumuzdu. İlk bir saati de bu şekilde kapıyoruz. Son bir sinema sözüne kulak vereceğiz. Ardından saat 7 itibariyle hatırlatalım. E, Sevengi Sönmez'in hazırlayıp sunduğu İtalik programında yazım kılavuzu ekibi konuğumuz olacak. Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazılık Sinema Dergisinin 150. özel sayısında. Hazırlayanlar Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay. Madde Koltuk Kılıfı Yazan Senem Aytaç Okuyan Hazal Bayar Genellikle toplu taşıma araçlarında ve sinemalarda kullanılan bir koltuk aksesuarı. Emek sinemasından geriye kalan neredeyse yegane obje. Sinemanın Mayıs 2013'te gerçekleştirilen yıkımından 2 ay önce 31 Mart'ta meydana gelen ve yaklaşık 3 saat süren işgale katılanların evlerinde rastlamak mümkündür. 2010'un bahar aylarında emek sinemasının yıkımı protestolar eşliğinde gündeme geldiğinde dönemin kültür bakanı Ertuğrul Günay şöyle demişti. ''Ben bu kirli oturulmaz koltuklarda, o yağlı ortamda oturmaktansa bir iki yıl sonra yenilenmiş salonda oturmayı tercih ederim. Doğa edelim de yargısal bir girişimde bulunulmasın. Bir an önce bitirelim.'' Günay'ın doğası tutmadı. Yargısal girişim sokak mücadelesiyle harmanlanarak yıllar boyu sürdü. Sinemaysa hukuka rağmen hukuksuzca yıkıldı. O yıllarda festivallerin, özellikle de İstanbul Film Festivali'nin gayri resmi açılış ve kapanış törenlerini kitleser olarak Emek Sineması'nın sokağında yapmak adettendi. 2013 yılının festival açılışı için de Komik Günler adlı müzik grubu sahne almış, inşaat bekçileri tarafından içeriden kalaslarla, dışarıdan demirlerle güçlendirilmiş emeğin kapısı önünde çalmaktaydılar. Kendine bak benim düşünme, su akar Kendine iyi bak, beni düşünme, su akar yatağını bulur. Grup Ahmet Kaya uyarlaması olan bu eseri icra ederken kapının önündeki kalabalık takriben 3 senedir uğruna mücadele ettikleri ve dolayısıyla sık sık ziyaret ettikleri salonun önünde bir kez daha buluşup olaysızca dağılmayı kaldıramayacaklarına sessizce kanaat getirmiş olmalı ki içeriye girme kararı verildi. Böylece emek sineması için mücadele edenler salonu son kez 31 Mart 2013 tarihinde görmüş ve yıkımı içeriden belgelemiş oldular. İşte o gün kimileri ana olarak saklamak üzere emek sinemasının bir kenara yığılmış koltuklarının üzerinden iyi seyirler yazan mor kılıfları çıkarıp aldılar. Kim bilir içten içe bunun bir veda ziyareti olduğunu biliyorlardı belki de. Rivayet edilir ki her ne kadar oradakiler o kapıyı aralayıp sinemanın yıkık dökük halini görmüş, ve içlerine daha derin bir hüzün kaplamış olsa da o gün orada adeta bir başka kapı daha aralanmış, o sene Beyoğlu'na başka türlü bir bahar, başka türlü bir festival havasının geldiği sıkça anlatılanlar arasındadır. Emek sinemasının muktedirlere göre kirli ve yağlı koltuklarından çıkarılan koltuk kılıfları ise halen muhtelif evlerde tercihe bağlı olarak ister yıkanıp ister olduğu gibi kullanılmaktadır.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 Türkiye Sinema Sözlüğü Altyazı Aylık Sinema Dergisi'nin 150. özel Sayısında. Hazırlayanlar, Oğulcan Bakiler, Sabahat Özay.